فَإِنَّا حَيْرَ حَدِيْسَ كَلَامُ اللّٰهِ وَهَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمْمَدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَاتٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اَمَّا بَدْ Kardeşlerim, meal okumaya devam ediyoruz inşallah. En son 28. sure olan Kasas suret suresini e, okumuştuk. Şimdi 29 El Ankebut suresiyle devam edelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi sure hakkında biraz bilgi vermek isterim ben. Kısaca. E, Mekke'de nazil olmuş bir sure. 69 ayet toplamda. Ankebut örümcek demek. E, 41. ayetti. Kafirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sure bu isimle isimlendirilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elif, Lam, Min İnsan, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle verileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tahin ettiği o vakit elbet gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstaniyidir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler zümresi içine katarız. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekilerini en iyi bilen değil midir? Allah elbette ona gönülden iman edenleri de bilir, ikiyüzlüleri de bilir. Onları ortaya çıkaracaktır. Kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarını hiçbiri yüklenecek değildir. Kesinlikle onlar gerçekte yalan söylemektedirler. Fakat gerçek şu ki, Elbette kendi yüklerini ve ballerini kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar. Ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekilecekler. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kalmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer size tebliğ edileni yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de kendilerini tebliğ edileni yalan saymışlardır. Peygambere düşen yalnız açık bir tebliğdir. Allah'ın yaratılanı ilk baştan nasıl yarattığını, Ölümden sonra bunu nasıl tekrarladığını görmedin mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşında Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar için acıklı bir azap vardır. Evet kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çatrında ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim doğrusu ben Rabbime emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihler zümresindendir. Lut'u da gönderdik. O, Kamine demişti ki, gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayalsızlığı yapıyorsunuz. Bu ilahi ikazdan sonra hala siz ille de erkeklere yaklaşacak, Yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler yapacaksınız. Kami'nin cevabı şöyle demelerinden ibaret oldu. Yaptıklarımızın kötülüğü ve azaba uğrayacağımız konusunda doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını getirir Lut, şu fesatçılar grubuna karşı bana yardım eyle Rabbim dedi. Elçilerimiz İbrahim'e iki oğul ihsan edeceğimize dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler. Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki ama orada Lut var. Şöyle cevap verdiler. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı Müstesna. O azapta kalacaklar arasındadır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tasalandı ve onları korumak için ne yapacağını bilemedi. Ona korkma, tasalanma çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan karın müstesna dediler. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten feci bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz Aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Medya'nı de kardeşleri şu aybı gönderdik. Ve şu ayb, ey kamil, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi. ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. At ve Semwood'u da helak ettik. Sizin için onların başına nelerin geldiği oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Kavrunu, Firavunu ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun olsun ki Musa onları apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızı aşıp geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da hangi şey yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Allah, gökleri ve yeri hak olarak yerli yerince yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için Allah'ın varlık ve kudretine bir nişane bulunmaktadır. Resulüm, sana vahy edilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz,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 Resulüm, işte böylece sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan yani Araplardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler inatları yüzünden bile bile inkar ederler. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin sinelerine yer eden apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler bile bile inkar eder. Ona Rabbinden başkaca mucize indirilmeli değil miydi? dediler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.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 O günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde nerede güven içinde olacaksanız orada yalnız bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip güzel işler yapanları,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 diye sorsam mutlaka Allah derler. De ki, öyleyse ham da Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu söyledikleri üzerine düşünmezler. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl yaşama odur. Keşke binmiş olsalardı. Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız ona haskılara, ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Kendine verdiklerimize karşılık nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Ama yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'ye güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kafirlere yan yok. Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Salık Allah'a iyisin. Evet, ee, Ankebe suresi bu kadardı kardeşlerim.